GONDORNO ANKARA Pepper Jam gourmet Pizza'nın sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım Buon Apetito Tutti modern, Bu modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar günaydın öfese bir kez daha 10 Ekim 2014 Cuma sabahı Fahir Oktay Demirci ama sadece Fahir Oktay Demirci mi? 42 yaşındaki Fahir ve Anadolu hipster Oktay Demirci sizlerle birlikte hmm, Babyface Ege asla hakkını yedirtmeyiz. Çok teşekkür ederiz. Sen de hoş geldin Babyface. <Gülüyor> teşekkür ederim. Babyface Ege. Yani o kadar oturdu ki bu Babyface ismini bazen... Ege şey yapıyorum ya. Bir de insanın ağzında tatlı bir şey bırakmıyor mu böyle? Eksilik mi tatlılık mı? Yok tatlılık bırakıyor. Babyface. Tatlı değil de tatlı ile böyle... Hadi. Çiğ yaprak sarmısı yemiş gibi böyle ağzını bir kıtırtı mı? Yok ya böyle ekşi elma da biraz tuzlamışsın ama tatlanmış hmm. bir elmanın insanda bıraktığı bakın, hazzı yaratıyorsun. Sevgili dinleyiciler bakın siz de bir baby face deyin. Baby face. Ağzınızda kalan desek. tat işte benim Zeki Müran diyor. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, bir, bir deyin bakın baby face. Deyin bir. Bak nasıl işte o da... Ya bir kere değil ne olur sanki deseniz olur. De Dediler dediler. Dediler. Evet, Zaman. <gülüyor> Pardon özür diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de Brad Pitt gibi bu baby facelikten... Sen yalnız bu ara benzedin ha. Sen niye gözlüğü mı? bıraktın yine? Gözlükte ne güzel... Baby Gözlüğünü face kaldırıyorlar. Ya. Ya. Sabah telaşıyla bazen bulamıyorum. Benim kaldırıyorlar. Gözlüğü torunlar değil. mı kaldırıyor? Torunlar kaldırmışlar. <gülüyor> <Torunlar kaldırıyor. gülüyor> <gülüyor> şey Kim kaldırıyor? İşte öyle ben öyle gözlüğü... Ev ahalisini bana sayar mısınız? Ev toplanıyor bazen. Emine Hanım. Bürgü Hanım. Şey ne diyorlar? Senin oğlumlar arasında işte <gülüyor> <Zeki Murat. gülüyor> <gülüyor> Karakter kendi içinde tutandı abi. <gülüyor> Bence yani boşuna gitti doğrusu. Hayır şey bunu nasılsa bu kullanmıyor. Bunu bir kaldıralım mı? Babamız bunsuz göremez demiyorlar mı? Evimizin beyi. Babamız bunsuz görmesin de biraz neşemizi bulalım diye şey yapıyor Sen abi, nereye çarpacak? Ne diyor televizyonda? Falan diyeyim konuşuyor Bunsuz göremiyor Bunsuz duyamıyor <gülüyor> İşte benim Zeki Müran <gülüyor> İşte benim Zeki Müran Hoşçakalıyor musun efendim. peki Gözlük nerede diye Evin içinde Bilmiyorum, bilmiyorum Bağırıp çağırıyor musun Bilmiyorum diyorlar Yani bağırıp çağırmıyorsun Bir soruyorsun. Gözlüklerini ne? gördünüz mü Abi, Neyse evde çıkardınız? gıcıklık yapan yok Nereye koyduysan Oradadır diyen Herhangi birine rastlanmıyorsun Ama yani gözlüğünü arayan Bir adama da son, so, Söylenecek İlk evet. defa. o Hatta son laf da olabilir Merni çıkardıysa Ya alır, zaten ha? adam şey durumda mağdur durumda Bir de niye laf sokarak kalbini kırıyorsunuz Kalbi de bizim evde gözlükleri açan bir Selin Kayacan olduğu için Ha ondan Onun ötürü Bir kere yani şeyden Bel hizasının üstünde bir yere kaldırılır bizde. İşte benim Zeki Müller diyorsunuz Doğru, çok güzel. Çünkü bizim... çocukları şey yapar Dedemlerde de öyleydi bizim Konya'da Gözlükler mi? <gülüyor> Buyurun efendim gündemler gündemlere gel. 13 yaşında Mars hazırlığı Oo. Hadi bakalım Erkenden Anca... başlamak güzeldir Amerika'nın Louisiana eyaletinde yaşayan biliyorsunuz Soslarıyla meşhur Louisiana'mızın meşhur delikanlısı Hem soslarıyla hem de eyalet hapsanesiyle meşhur Tabii Louisiana tabi eyalet yani. İki şeyimiz bir şey daha olsa Üçleme <Gülüyor> zaten bir şehri adam eden Üçlemedir Tubitak TÜBİTAK yarışmalarında çok başarılı en başarılı okullar Louisiana'dan çıkar faiz. E Çok güzel ama da, o da tam adını duyurmadı. O duyurmadı yüzden o. biraz daha duyurduktan sonra. 13 yaşındaki uzay nesi Alisa Karsın olabilir? Uzay... uzay vatandaşı. Yok. Değil. Uzay. 13 yaşındaki uzay hastası. Genç kardeşimiz. Uzay. Genç, e... Uzay sevdalısı. Uzay ne? meraklısı. Biz uzay sevdalısıyız. Uzay. Uzay çok güzel sevdalısına yaklaştı. Sevdalısıyla Fahir. Uzay yaklaştı. göçmeni. E, değil. Değil. Tut. Tut. Tutkunu? Tutkunu. Oo no, bravo e, Uzay, uzay tutkusu. diye de uzay çok tutkunu. güzel. Ben bisküvi çıkaracağım. Uzay tutkusu. Böyle roket gibi içine basacağım çikolatayı al sana uzay tutkusu. Çok güzel fikirmiş. Ama daha önce yapıldı öyle bir. Ona benzer bir şey yaptılar yani. Abi benimki çok orijinal. Hedef, diye. hedef 2023 demiş Ali Sakarsın Nereden ee... çalmış bizim hedefi? Bizim Amerika diye şey gelmez ki 2023. Kapattık mı ya Türkiye olarak biz? Yok. Yani ekonomik hedefleri en azından ekonomik hedef 2023 Nanais! diye açıklama yaptılar da. Yani ama 2023'te kimse bir şey yapamıyor mu dış devletlerden? Dış devletlerden onu ya, Ama 23, Şimdi var. çok şey var ya gündem yoğun ya tam 2023 hedefiyle ilgili revize şey gelmedi. Geldi Hı -hı. geldi. Canım. Yani ekonomiyle ilgili geldi. Diğer hedeflerle ilgili e, bakacağız. O zaman serbest. Yani işte 2023, devletle... 2023 bizde Cumhuriyeti nesil... 100. yılı onlara yani rakam olarak da şey değil ki böyle bir simetrisi yok. Bir Belki şey yok. vardır canım. 2022. 2022 bile daha şey yani. Iki, iki, Bunların iki. kuruluşu ne? Bunların dediğim Amerika'nın. Aa, 4 Temmuz işte kağıt üstünden Sıcaktı çünkü. Bir gündü, <gülüyor> sıcak bir gündü. sıcak bugün de? sene kaç sene? Sene. Sene 4 Temmuz. Sene, 4 Temmuz. Bir savaşın <gülüyor> bitti 18... hemen sene iç savaşın bitti. Daha o zaman işte 1800 Tanzimat fermanı 1876. Yani şu Amerikan tarihine olan hakimietsizliğimiz. Jefferson Jefferson Paşa ne zaman geliyordu şeye? Jefferson Paşa işte Jefferson o son, Paşa. son senelerde geldi Jefferson. Paşa'yı Paşa şeye gönderiyor, Do Doğu, Doğu Bölgesi'ne gönderiyor. <gülüyor> Adams Paşa oradan şeye Bir tane daha bir, bir dizi film çeksinler de bir daha Orada oradan şey ben tam hatırlamıyorum. Dizi filmlerde de tarih söylenmiyor ki. Aa olur mu şöyle yazıyor ya. Aşklar maşklar bir şeyler oluyor. Hiç, tatlım bugün ayı kaçırdı. Evet doğru muhteşem yüzyılda Olmuyor. hiç tarihler geçmiyordu. Geçti mi geçmedi tabii. Zaten geçse 1400'ler geçecek. 400ler yani geçsek Muteşen dediğim yüzyılda. Rumi takvimiyle konuşmuyorlar mı Onlar? Ha. Tatlım biz izleyiciler için roman takvimiyle konuşalım mı Diyorlar Hop, Roma Hop ta roman takvimi Ocak geldi süpkat geldi <gülüyor> evet. Evet, Teşekkür <gülüyor> ederim gerçekten e, Güzel oldu Lüzyana'dan bahsetmişken <gülüyor> Ayaklı gırgır gır ye diye, diye bana Roma takvimiyle roman takvimi <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> e, 2023'te Mars'a gönderilmesi fikrine sıcak Bakıyormuş mini mini kardeşimiz Genç kardeşimiz ee, Mars'a gitmem için önüme çıkan hiçbir engelin beni durdurmasını istemiyorum diye Babası mesela. Babam olsa tanıma Bir şiir okumuş Mars. Şiiri bir okur musun nokta? Sen kız, sen volüm ver. Şiir okumamış ya ama şiir okusa bu açıklamadan sonra bence çok güzel olurdu. Yani 13 yaşındaki bu e, genç kardeşimiz çünkü rapor almış. Okuldan mı? Okuldan da rapor almış. Şu anda okuldan eğitim. rapor alınır mı? Normal hastanede okula rapor verilir. Efendim ben gelemeyeceğim diye okuldan rapor alınır mı? Doğru ama. Doğru bu konuyu... Türkçemizi bir güzel kullanın. Çok güzel. Ee, ne demiş? 9 yıldır astronot olabilmek için eğitim oluyormuş. Yani kaba bir hesapla 4 yaşından beri. Maşallah. Hı -hı. Atıyor ee, bence. Abi <gülüyor> at ya bu çocuk galiba böyle bir hayal dünyasında olur ya bazen. <gülüyor> ben 4 yaşından beri astronot. Ne yapıyorsun? Evde takla atıyorum mesela. Onları Çünkü şey... uzayda pek çok takla atmamız gerekecektir. Mars'a çıkan e, ilk kişi olarak tarihe geçmek istiyor diyerek Mars e, yolculuğuna... Namzettin efendim demiş. Ama ne güzel. Türkiye'de hiç uzay hayali kuran çocuk var mı? Ülkemizden çünkü astronot yok. Ben ben çok kurdum küçükken uzay hayali ve çok çevremde de çok arkadaşım vardı astronot olmak isteyen. Gerçekten mi? Evet. Ne güzel. Bizim hiç yoktu ya. Sonra çevremde... Ülkemizde imkanları yok diye bizim çevremizde hiç kuran yok. Herkes de devletten bekliyordu demek ki. E demek ki yani bir kadrosu bir şey bir maaşı olacak ki. Yani astronot maaşı ne desem bugün bakar kalırız ama yurt. Astronota baktım bir şey olmayacak okul yok. Bir şey yok. Böyle bir, bir durum yok falan. Bir de çevremde çok fazla astronot olmak isteyen arkadaşım de, işsizlik oldu. İşsizlik olabileceğini Sonra düşün. ben dedektifliğe yöneldim. O çok, çok güzel meslek. Benim de düşündüğüm meslek Özel oydu. dedektifliğe yöneldim. O da olmadı. Sonra kısmet meteorolojime gidiyor oldu. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> kısmet işte. Oktay'cım şurada yani. alnımı gösteriyorum. Şurada ne yazıyorsa o oluyor. Vallahi doğru şurada doğrudur, ne yazıyorsa var. o oluyor. Ne diyeceksin? Dün bu şarkıyı dinlerken siz 1776 bu arada. Teşekkürler lütfen. Mı? Netleştiremediniz. Seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? O yüzden bir daha çalalım bu şarkıyı. Bence bir şans daha verin. Ella Air, comeback radyonuzda. More than sahalar. More Modern sabahlar Felal oynayarak devam ediyoruz sevgili severler Buyursunlar efendim en Nihayetinde çok güzel bir haber ee, Ama biraz da insan hani hedefleri gösterdik 2023 falan filan diye Hı. Yeni hedef açıklandı 2114 nerede açıklandı? Oh be, çok yakın çünkü 2023 abi Evet 2114'te de hiçbir estetik bir rakam değil ya Siz e, rakamlardaki estetik 2112 mesela 2112 gibi mi? Ah evet Mesela 2121 olur 2121. 2121 mesela Judgment Day falan gibi mi? Cajmış Day. değil Day. E, New York'ta aşağı Wall Street İş Adamları Derneği. <gülüyor> Biliyorsun Wall Street, aşağı Wall Street, yukarı Wall Street diye evet, ikiye ayrılar, iki aynı ikiye Kentucky, yardımlaşma cemiyeti var Güney-Kuzey diye ayrıyorlar Amerika'da olunca. Yani aşağı yukarı neresi aşağı neresi? Kuzey güney, olan yukarı. Yukarı. Kuzey Wall Street. Aşağı olan işte güney olan aşağı. 1914'te hazırlanan ve 100 yıl sonra okunması amacıyla saklanan kapsül dün törenle açıldı. Kapsül değil mektup gibi bir şey mi? İşte Yok ya şey... bu Amerikan adeti çok güzel bir şey aslında o. Bir şey kurulurken bir kapsül yapıyorlar gömüyorlar. İşinden, Amerikan adetlerine çıkıyor. çok hakimsin ama Amerikan'ın kuruluşunu daha bugün yeni öğrendin. Helal olsun. Valla hakikaten eğitimimiz Neyse. sıfır. Ee, i̇çinden 26 tane mektup çeşitli ticari belgeler, madalyonlar, kitaplar ve günün gazeteleri çıktı. Madalyonlar <gülüyor> ve günün gazeteleri. <gülüyor> eee, hiçbir şey çıkmamış. Herkes büyük bir hevesle beklemiş. Yürsül önce ne koydular acaba kapsülün içine diye. ya artık. 2114 gazetesinde dur. Hayır hayır internet değil. Bu 100 yıl önce koyulan şey bugün açıldı. 2114 ne? Yeni kapsül yapıyoruz demişler. Ha 2114'te açılmak için bir evet, kapsül. Evet bir kapsül daha açacağız. Gene bir şey yok. Lise öğrencilerinin hazırladığı kapsülde lise öğrencilerine kapsül hazırlatırsam biraz böyle olur. <gülüyor> Dönem ödevine döndürmüşler. <gülüyor> <gülüyor> On <Ondan> sonra <gülüyor> ben de biraz dikey vardı diye günün gazetesi falan filan kondu ee, lise öğrencilerin hazırladığı kapsülde günümüze ait eşyaların yanı sıra günümüze ait eşyalar derken. Mesela mobilya Mesela ben çoraplarımı verebilirim. Kimse telefonunu koyamaz ki günümüze ait en önemli eşyalar. Eşyalardan bir tanesi aslında bir tarafta. Evdeki taraftan. şeyleri getirecekler işte Kapsül kullanımlayan oktar. şeyleri getirecekler. Kapsül mesela Ege'ye versen küçük bir kavanoz eski işte. Ha, neler neler koyuyorlar. Biraz bozuk para bir şeyler falanlar filanlar. Lady Gaga bileti koymuşlar lazım olur. Yarın öbür gün neydi deme, <gülüyor> <Lady gülüyor> deme lazım olur neydi Deme lazım olur Kafa karıştıracak o Hangi gün konmuştu diye Biletin üstüne bakacaklar Çünkü büyük ihtimalle Kullanılmış bilet değil mi Daha doğrusu Konserden yok, yok. sonra konmuş. Konsere aa, Bak çok güzel söyledi. Kullanılacak bileti Tabii mi şey Konser bileti 100 liradır 100 liradır 100 Doğru. dolardır yani nereden baksan Valla Oktay çok güzel söyledin çok Acaba kullanılmış şey. bilet mi kullanılmamış mı Bir fotoğraf koysunlar bir şey yapsınlar Onun da işte 100 sene sonra hiçbir şey oluyor 100 sene yani. sonra bir esprisi olur Bir, bir şey tane oldu. jingo koyup gömsünler işte her şeyi koysunlar Neydi öyle bir film vardı ya Okulun bahçesine gömüyorlardı da bir şey oluyordu Sonra çıkarıyorlardı i̇şte okulun, i̇şte okulun bahçesi aynı Okul bahçesine gömüyorlar Biz dükkan altına tünel kazdık ya Evet. Keşke oraya yani. bir tane kapsül koysaydık Niye aklımıza gelmiyor ince şeyler e Gider oradan su geçiyor abi Tamam canım o, o kadar tünel kazıldı orada Bunun kavanozu var bir yerine Su geçmeye yer alıyoruz Mektup falan yerin öbür gün 5000 yıl sonra Buraları kazdıklarında İsterseniz siye şey gömelim bir tane kapsül Bak çok güzel olur Şey yapacağız ya Barın Aşağıdaki barın orada ha. Bir tane karemiz var ya ha -ha. Onun altı zaten toprak kazalım Kapsülü gömelim üstüne betonu atalım Nesli fikir? Kapsül dediğiniz kavanoz mu? <gülüyor> Çünkü bir de kapsül bulmamız ne? gerekiyor. Şeye koyarız kapsül ya zeytinyağı tenekesine koyarız. Daha kapsüle benziyor. Ya o çürür zaten öyle çürümeyecek, çürümeyecek şey. Şey bir şey. Çürümeyecek zeytinyağı işte. tenekesinin içinden çok zor alınır abi. O teneke bile atılır. Yağlı yağlı. 100 senede hemen çözülür mü ya zeytinyağı tenekesi? Yok da görünecek bir şey olması lazım. Onu demeye çalışıyorum. Nereden görünecek? Dışarıdan. Yani buldukları Harika zaman... Bu kapsülün esprisi o. Burada kapsül yat diye notunu yapıyoruz. Şimdi kapsülün içindeki merak edilir de zeytinyağı tenekesinin içinde 100 sene sonra bu tenekede burada kalmış diye patılır yani. Evet yani 200 sene sonra böyle kazarlarken. Şey ya ne bu... pisliklermiş vallahi. şuradan zeytinyağı tenekesi çıktı dedirtmemek lazım. yani böyle bir başka bir... Ya bunun Onu, içinde bir şey mühürleriz, var. Mühürleriz bir hani. şey yaparız zeytinyağı Mühürler tenekesi. Miyiz? Zaten toprağın altında zeytin kaç yağ tenekesi. zeytinyağı tenekesi mühürledin Bana bir zeytinyağı tenekesi mühürleme <gülüyor> tekniklerini bir anlatır mısın? Ya toprağın altından zeytinyağı tenekesi bulsanız evet. Vallahi denizden Artmaz nasıl mısınız ilk önce? yerim? Acaba bozuldu mu güzel mi falan diye Tadına mı? Ha. Ya ben manyak mıyım niye öyle Sıfır yapayım? mı? Sıfır işte nasıl gömüyorsan öyle İyi şişe gömelim o zaman tamam Cam mı? Cam, cam, gömelim cam gömelim. Cam gömmeyelim. Plastik çünkü doğada kaybolmuyor. Unutursak da Şeffaf şey plastik. Güzel. içini de gösterir. Tamam ben bir şey gömeceğim ya. Siz şey yapmayın. Tamam. Oraya mı gömeceksin? Adam gibi göm. Bizi temsil ediyorsun sonuçta. Öyle kafaya evet, göre ben her bombayı şey. bombayı gömeceğim. Nerede diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben onu gömmüş diye şey yaparsın. Bugün 10 Ekim yani kaba bir hesapla dünya ruh sağlığı günü. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, ne Luz, yapıyoruz bugün? Bütün ruhlarımıza hediye mi veriyoruz? Çeşitli dünyanın çeşitli yerlerinde başta Lefkoşa olmak üzere tüm e, başkaklarda e, toplantılar düzenleniyor. 1992 yılından bu yana. E, ve şu ortaya çıkmış. Çeşitli araştırmalar var. İşte Türkiye'de durum nasıl? Almanlar mesela bu konuda rekortbelmiş. Hangi konuda efendim diye sormuşlar. Şöyle demişler. E, i̇ş yaşamında depresyonun etkisi Türkiye raporuna göre... Ülkemizde depresyon nedeniyle işe devamsızlıklar en düşük seviyede. En fazla Almanya'da bu konuda. Bizim ülkemizde yok değil mi? abi diyerek şey yapıyorlarmış. Ama ya bu depresyona da yani şey gibi, biraz da stres gibi bir şey. Zengin hastalığı depresyon. Yani depresyon. Evet. Fakir hastalığı da bunalım. <gülüyor> yok. <gülüyor> Onda başka bir şey deniyor can ya. Can sıkıntısı işte. Yok can sıkıntısı da değil ya. Durumun yoksa böyle depresyondaysan ona başka bir şey deniyor. Asap bozukluğu mu deniyor? Psikolojisi bozuk mu deniyor? Yok öyle de değil. Yani güzel bir adı var böyle. Ee, %61'le Almanya. Depresyondayım efendim diyerek izin alınan e, ülkeler de arasında. Almanya'da depresyona giriyorlar? Bak ben efendim. de anlamadım ki arkadaşlar. Daha ya. dur bak. %60'la Danimarka hemen arkasından %58'de de e, Büyük Britanya. Dediğim gibi işte zengin hastalığı. Refah göstergesi bunlar. Nasıl refahlık sırasında? Hani en mutlu ülke Danimarka'ydı ya. İşte i̇çine depresyon alıyor. Yani. <gülüyor> Araştırma gidiyor. sırasında içine atıyor. <gülüyor> Sokaklarda gidiyor falan <gülüyor> filan diye böyle bir şeyler vardı. <gülüyor> hani evet. yaşanası ülkeydi? O kadar depresif insanla yaşanılır mı ya? Yalnız e, hakikaten iç dünyasında e, depresyon <gülüyor> en çok verimi düşüren şeymiş. Yani izin almasa da mesela açıyor adam bilgisayardan İkinci gün bu konuya giriyoruz ama ne oynuyor olabilir? Solitaire. <gülüyor> Solitaire oynuyor olabilir. Ee, çeşitli bilgisayardaki oyunlardan oluyor. Bu mesela demiş. O depresyona iyi mi geliyor? Körüklüyor mu onu bilmiyorum ya. Sıkkınlık. Solitaire çünkü biliyorsun tam bir yalnızlık oyunu. Yani oyunlarda böyle hani birileriyle atıyorum. Okey falan oynuyor olsa bilgisayar üstünden. Sosyalleşir. O sosyalleşir. Ama yani bilgisayar üzerinden tek kişilik oyunları oynarsa o iyice psikopata bağlar. Ağır depresyon vakası haline gelir yani. Mesela erkekler, Türkiye'de erkekler e, kadınlardan daha çok e, depresyona, depresyona girip e, izin hakkını burada daha çok kullanıyorlarmış. Yani erkekler biraz daha bu konuda hınzır diyebilir miyiz? Kafalar Alt tır tır buna çalışıyor. Artık hınzır mı hemen Bizim e, öyle bir depresyon şeyimiz var mı, hakkımız var mı? Yani yıllık mesela atıyorum 12 gün izin, 15 gün izin şeyin depresyon, oluyor ya. Depresyon aylarca sürüyor canım öyle. Dün çok depresyona girdim öğleden sonra bana böyle bir limonlu su verdiler bir yattım neyse bugün toparladım diye bir şey yok ki depresyonda Yani öyle o kadar da şey aylarca süren depresyon o, o artık kronik depresif <gülüyor> e Bu ne o zaman bunu, bu, bugün depresyonda <gülüyor> bu Depresyona falan geliyor sıkı. 6 ay falan gelmeyecek Sözün yani bittiği yer. Sözün bittiği yer depresyon dediğin Ama öyle bazen bir an olur depresyon Bak, bazen o bir olur. ömür bir süre, bir süre vermez. Yani bir öğleden sonra da depresyona girip çıkabilirsin. Çıkabiliyorsan ne mutlu. Öğlen ağır yedim bayağı bir depresyon olur. <gülüyor> <gülüyor> diye, öyle olur mi? vallahi olur. Aa, öğlen vallahi oluyor yani. Bir saat girdiğin de oluyor. Bir saat bir depresyona gireyim çıkayım diye böyle girmeli çıkmalı. Mesela çıkmadı. depresyon tedavi edilebilir demiş uzmanlar. Mesela öğlen ağır yedin girdin depresyona bir soda. Beach, ne oldu? Beach, depresyon <gülüyor> so, Soda limon çörtil. Çok güzel. <gülüyor> ondan sonra bugün bu konuda çeşitli bu konuda ne yapalım ortaya şöyle bir şey çok yani, ciddi bir konu bu. Ciddi konu tabii, tabii ki ben dalga geçmiyorum. Yani. Çok ciddi bir konu. Çağımızın vebası depresyon <gülüyor> diyebilir miyiz? Çünkü ya 20 ciddi. yıl önce de önce de çağımızın vebası şitresti Şitres Şitres ne oldu? Bir üst boyuta geçti. Şu anda depresyon Depresyona, depresyona Bir üst e, şeyi bunun şeyi herkes psikopata bağlar. Ben onu söyleyeyim. Ağır depresyondan millet patır patır gider yani. Oktay. En kısa zamanda e, geçmiş olsun e, Şifalar diyoruz ağır, Bence şifalar. depresyonun bulaşıcı olduğunu düşünerek Depresyonları şehir dışında böyle Bir kamplara falan alsak Çok güzel bir fikir Aynısı 70-80 sene önce yapılmıştı Ve de düşün bütün depresif kampta şey olacak Sen mi ben mi diyecek herkes Çok canım sıkı Sen mi ben mi Sırf sinirden insanların depresyonu geçer. Ona inat neşeleneceğim. Yani, depresyonu unutacağım diye. Depresifleri bir arada bir kamplarda toplamayı mı teklif ediyorsunuz? <gülüyor> Böyle üstüne de şey yapılsın mı? İşaret Böyle gibi bir işaret konusun mu kıyafetler Böyle Böyle üzü, üzülmüş iki nokta ve kapa aç Ege hiç Üzülmüş gibi. Ege Olmadı hiç şimdi mu? ya. Hiç sana yakışmadı ya. Yani. yakışmadı ya. Tamam. Onlara da bir değişiklik olur ya. Depresyon zaten şey. Zaten ayrımcılık yaptın şu anda. Onlar ve biz diye. Hımm. Yani olmadı Neyse. yani. Hemen Neyse, Neyse cinsiyetçilik yapmadım. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Yoksa her taraftan şey. Vallahi olacak. yanarsın ki nasıl yanarsın. Depresyonda olduğunu mesela bir kişiyle konuştuğun zaman anlar mısınız? Anlarsın. Siz? Hemen ha, mesela bir tekme olarak. at. Ne yapıyorsun falan bile demez depresyondaki. Tekme atmadan peki? Çünkü ben herkese anlaşılacağını... tekme atamıyorum. Yani tekme attığım insan da oluyor da... Bir de tekme... Tanışır tanışmaz mesela... <gülüyor> diye vurduğum adam da oluyor da... Yani vuramazsam mesela... Depresyondaki adamla tanışma imkanı yok zaten. Niye? Zaten tanışmaz o. Tanıdıklarından birinin depresyonda olduğunu tekmeyle... Ancak inlersin. öğrenebilirsin. Tanıdığında bir tekme atarsan o da sana şey der... Ya hazır bulmuş gelsin. Benim de bir arkadaşım depresyonda diye, diye bir Çok saçma bir... E şey belki gözüküyor olabilir ama işe yarayan bir teknik en güzel Her, teknik yani, en peki güzel. Size, ben depresyondayım şu anlar var <gülüyor> oldu mu açık açık ve yok ya aslında depresyonda değil falan yok falan yok değil. var canım, anlaşılıyor zaten yok depresyondayım de... diye dolaş, dolaşmıyorlar ki Dola, şey işte diye konuşuyor. öyle söyleyen oldu mu bugün de 3'e kadar uyumuşum <gülüyor> mesela Aa, sana. depresif uykusu gel bana tekme at diyor depresif uykusu da güzeldir ya gerçi dinlendirmez ama yani güzeldir be İnsan böyle o anda bir iyi de hazzını alır. Etkili olur diyorsun yani. Etkili olur. Evet, evet, tabii canım Bu ağır uyku, efendim, depresyonun başka şeyleri var, göstergeleri var. Ee, ama ben bilmiyorum. En son ne zaman depresyona girdin desen, nasıl bir şeydir desen, anlat desen, nasıl stresi açıklayamıyorduk? Yok, çok basit aniden. ya. Depresyonda bazı sorular var. Ben ben bir hafif depresyon yaşamıştım şeyde. Üniversitenin ilk yılında. Hmm. Ondan sonra böyle depresif misiniz testleri falan filan gibi şeyleri Hepsinden yapınca. Hepsinden 100 puan mı aldın testlerden? Tam puan aldım. o da bana bir neşe oldu. Bari bunu başardın diye. E tabi doğru bak depresyonu başarmak da önemli. Yani o, böyle şey gibi oluyor ne derler soruları duyun. Evet evet o da doğru aynası oluyor falan diye. Her şey üstüme Ama üstüme insanlar böyle cesine. bir durumda yani şimdi eğer o testin üstünde depresyon testi ve sen de kendinin depresyonda olup olmadığını araştıran bir yapıysan. Zaten bu oradan hani kafa biraz şey bir şey diye çalışıyor. Bu sonucun benim depresyonda e, olduğumu gösteren bir sonuç çıkması lazım. Cevapları da ona uygun bir şekilde vermem Yok, lazım diyor beyninin bir depresyon tarafı. Depresyon testi diye Gayri, yapıyorlar. Ne diyor? Mesela bur, en sevdiğiniz burcunuz testi gibi bir ha. şey yapıyor, sonunda depresyonda oldun ortaya çıkıyor. Ha oldu tamam, ona bir tamam. De bu senin gibi senin söylediğin gibi düşünüyorsa Fahir Hı. hemen yat uyu zaten. Ben niye yatayım uyuyayım? Yani ya? o öyle olabilir. Onu da ben sonucu şey yapmak istiyorum. şey yap Ay ben ne yani, bunu? Tamam, ben Beynimin bir yarısı diyor mesela. Tamam işte ondan hemen yat uyu. Hangi yarısıysa onu temizleyeceğiz ayıklayacağız. Onu ya da, da beyninin bir tane yarısı. Ben bunu işaretlersen bana ilaç verirler evet. Diye de işaretli olabilirler. Evet, Oktay Bey'e son mesajlar. Çok güzel ee, ve Nobel ödüllerine gideceğiz ama galiba az sonra mı? Az sonra diyeceğiz maalesef. Pepper Jam'in sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor çünkü sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Havanın komşular yetişin adoslar 9... Olmadı daha saatimiz O yüzden, o yüzden rahatsız oldum. yani 9 olmadığından özlü Şu rakamlara bakın nasıl 9 dedim ben ya Topladın Çok... herhalde onları Aslimat var ya bütün yuvarlakları birleştiriyor Ah gözün. senin kurban olurum o bir bozuk gözlerine Sen şu gözlüğünü tak ya Hakikaten takayım vallahi bu arada ben de hadi size sürpriz yapacaktım da Galiba ben de gözlük takacağım İyice yaşlık MR ben dedim. de yavaş yavaş alt bezine geçiyorum. İki seneye kaldım. <gülüyor> ya <gülüyor> ama <gülüyor> vallahi bir şey söyleyeceğim. Okuyamıyorum ya. Akşam i̇lk defa mi? ilk kullanacağın gözlükse ben kolormatik tavsiye ederim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Oktay. Zaten yani... hep seni kendime çıta olarak alıyorum. Yani... Kolormatik ve zaman içerisinde Kol... çok kaliteli markalara geçeceğim. Kolormatik e, ondan başla. Senin o eski gözlüklerin varsa ver bakayım belki olur. İki çerçevem duruyor. Çerçevesi <gülüyor> ama yani... cam önemli olan. Camları yok. Camları sana gelmez abi. Haftaya gel. Hafta gitme abi onlardan. Yeni ben sana Evet. Ama var mı gözlük takma ihtimalim var falan? Gözlük takma ihtimalimin olması beni heyecanlandırıyor, ne yalan söyleyeyim. Vallahi radyonun gençleri bir iki sene sonra diyecekler bize. İki e abi e, siz kaçırıyorsunuz ya bazen. Aa, Biz, naylon koyacaklar. Çok kötü bizim... ko kokuyor, o yüzden ona bir şey yapmamız lazım. Sonradan yani rahatsız oluyor sonradan yerine girenler diye. Ne yapabiliriz onun? Ne yapalım yani falan? Ya ben sıkışıyor, bastırıyor, anlamıyorum <gülüyor> da yani, bastırıyor. <gülüyor> Tam yayının ortasında. Ya, reklam da giremiyoruz. Şey yapamıyoruz o sırada. duymadığı için ben <gülüyor> işaret yapıyorum. İşaretleri de görmüyor çünkü astımatı var. Ay ay. vallahi geldi gidiyor yani. Ben sana söyleyeyim bu sene bu arada programın e, 15. senesi. 15. senesi. Nihayet ne, ermek kolay. üzere. E, ona göre bakarak olun. Oktay şirin gündem yapacaktım, Benim yarınki gösterimi duyuracaktın. Yapacağız canım onu 9'dan sonra sen de toplamayız. 9'dan sonra pizza veriyoruz sponsorumuzdan. Tamam, Nasıl yapacağız verir? onu? Tamam veririz. Afiyet olsun. Hayır benim 11'indeki yani yarın tatbikat sahnesinde 8.30'daki senin... gösterim bir de bunun biletlerin, biletlerinin satıldığını falan bir şekilde duyurmamız lazımdı. Ee, onu şu şekilde duyururuz. Sen istersen senin yarınki gösterine saat 8.30'daki tatbikat sahnesindeki gösterine e, belki davetiye vermek istersin. Ama şimdi Pepper Jam'den <gülüyor> pizza vereceğiz. Benim şu anda dikkatim dağıldı. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda benim dikkatim daldı e, Şarkı... e, Hiç dikkati de hiç çünkü gözlükleri yok ya Gözlükleri olmadığı için rahat O açıdan Allah'tan Oktay sen az önce dedin az evvel güzel dedin Nobel dedin Evet e, valla biraz... Nobel'e Nobel e bakacağız doğru Nobel... Nobel Edebiyat Ödülü mü? Nobel Edebiyat Ödülü bu hafta Nobel Haftası biliyorsunuz ee, Kraliyet e, Akademisi Çalışıyor ve bütün e, ödülleri dağıtıyor da atıyor aslında bir yandan da. Edebiyat ödüllerinde iki senedir. Ee, bu sene de öyle olmuş. Murakami'yi biliyorsunuz. Geçen sene kesin alıyor falan filan demişlerdi Nobel ödülünü. Ee, geçen sene alamamıştı son anda. Afedersiniz kime demişlerdi alabiliyorsunuz. Murakami var ya. Murakami'yi Murakami, Murakami. barcı pavyoncu biliyorsunuz bizim gibi. Ee, öyle değil mi? <gülüyor> Hı -hı. Haruki Murakami. Haruki. Haruki Murakami. Şu odada internetten efendim şeylere Force Forskare'de bize ne demişler bakacağınıza bir roman yazsaydınız mı? Şu anda cuma ödevimelerimizi çok daha rahat yapıyor olabilirdik. <gülüyor> Ege Kaya bir serzeniş, bir çığlık, bir, de, bir taraftan laf sokma. Herkes biri Her sayfasını şey yazsaydı var. romanın 10 tane roman çıkmıştı bugüne kadar. Bir yandan da güzelleme de yapıyor yani yazdığımız şeyin direkt Nobel alacağını falan da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O fix yani. Bir şey yazıyorsa kesin Nobel alır. vardır adam ya. Ben küçük hikayeler yazacağım o zaman. Valla o kadar da şey değil ya. Bak adam yani kaç senedir Uğraşıyor Uğraşıyor Hadi şimdi alıyorum Hadi bu sene alıyorum Bu sene sana veriyoruz Murakami falan. Kesin, abi, kesin Böyle abi. içeriden bilgiler geliyor falan Yine morali bozuk Çünkü yine bu sene de Bütün novel. puanlar ona Olamıyor muyum? Yok ona gitmedi Hadi canım Tabii Oktay niye böyle veriyorsun haberi O Modian, kadar Modiyan Modiyan ona gitti E Murakami'nin ismini Murakami bunun lazım. için her sene kitap mı yazıyor? Bu sırf sefer Nobel olmalı. için. Sırf, bu seni sırf Nobellik yazıyorum diye. Ya bazı öbür... böyle yönetmenler vardır ya hani böyle şeyler için e, ne derler için, festival Testival film filmleri için falan filan böyle uğraşırlar da. Ya normalde biliyorsun yani Nobel e... ödülünü kazanandan uzun uzun bahsediler ama Murakami o kadar beklenti büyüktü ki. Bir de o kadar popüler oldu. ki. Öbür adamı hiç duymadık biz. Kesin. kesin öbür adamın adı ne falan. onu da söylemedik ki duymadık. Pa Patrick. Patrick. De... Patrick Modiano evet evet. Hep yine kendilerine vermişler. Kim? Şey, kim dedim ne yazmış? Pek çok kitabı var. <gülüyor> ee, Şöyle bildiklerimizden kendisini. istersen. Önce sen bildiklerinden say sonra bir an... Yıldız Meydanı var mesela. Yıldız Meydanı i̇lk, çok güzel. İlk romanı diye geçermiş. İlk bu. romanım Yıldız Meydanı. Ondan sonra Babam ve Ben. Babam mesela. ve Ben. Filmi vardı onun. Biz, Türkçe çevrilmiş 5 kitabı var. şey Çağınırmak onu şey yaptı. Babam ve Ben'in e, galiba böyle şeyi... Babam ve Oğlum diye çevrildi yok Türkçemizde. Yok başka. Babam ve Ben böyle bir takım e, telefon tapelerinin siyi babasıyla konuşmalarını anlatıyor. Ha, Babacım babacığım diye tabii. Ama şey şöyle internetten demiştim. ben okudum çocuğum. Ee, 1960'lı yıllara çocukluğunu Paris'teki Kuzey Garı semtinde geçiren tuhaf soyadlı küçük bir kızın tatlı dünyasına götürüyoruz. Tuhaf soyadlarımızda kim var? Hmm, galiba aranızda en tuhaf soyadlı benim. Evet. Yani en çok seninki yanlış yazılıyor. Yani hem yanlış yazılıyor hem yani pek de kullanılan bir Türkçede artık kelime değil. Ama ya V ile yazıyorlar ya C ya ile yazıyorlar. yazıyorlar evet. Yani küçük bir kızın tatlı dünyası diyor. Ee, yani... tatlı dünyayı da olur. Senin dünyanın tatlı. Tatlı ortaklığa Ay ben de oradan. Ama küçük bir kızda nasıl oluyor fayır? O senin acaba hayal dünyandaki tatlı içimdeki kız küçük kız olabilir mi? Evet, çünkü hepimizin içinde bir küçük kız var ya. Evet doğru. Yani benim genç kadın, benim genç kızlığım. Kesinlikle büyüdü maşallah. Son dönemde çok sert girdi. Benim de yaşlı bir teyze var isminde. <Gülüyor> Benimki de demek ki hala büyümeyen küçük. Küpiz... söyleniyor. Ege'cim sen kompili zaten yani sen doğduğunda zaten içinde yaşlı teyzeyle doğmuşsun. Ha, Çok vakitsiz tamam. doğduk diye başladı. <gülüyor> tamam Teyze. tamam ben şimdi tamam ya en uzağından unutuşun diye tamam. Sen ben, okudun hatır mu? ben hatırladım şimdi bu beyefendiyi bu Neyse Bahar program cehaletten biraz uzaklaştı Fransa'nın bir oran program Önde gelen entel, e, entelektüellerinden biri Entel dedin tamam, o Yaz önce önce Dikkatlerden kaçmadı İlk gençlik bir sirk geçiyor Ve kötü bir ilkbahar adlı romanlarıyla Yalnız Nobel alış söyleyeyim. yazardır ee, e, Patrick kimdir? <gülüyor> Bravo Fahir ee, Gerek soruyu anladın ee, Bir cevap olmasına rağmen hem de doğru cevabı verdin Patrick Modiano olacaktı doğru. Modiano. yalnız ona bir tavsiyem var e, kitap isimleri çok güzel seçilmemiş bence üzerine biraz daha çalışılması Ama lazım Fransızcadan Türkçe'ye çevir yani çeviri sırasında bahar. tabi o anlam kayboluyor mesela kötü yani, bir ilk bahay yerine Yavan bahar daha güzel bir kitap isim Yavan Kemer Bulvarları Mesela kemer Bulvarları. 1972 yılında yazdığı kitap. Evet İzmir'de kemer altında. 72'lerde e, ki, kitap yazmış yeni mi almış Nobel'i ya? 60, Başka bir yerden parayı 60, arayalım istersen. İlk, ilk çevirisi Tahsin Yücel'miş. Yani öyle 68 yılında ilk daha doğrusu ilk romanı. Kendisi hayatta mı? Tabii canım hayatta. E, i̇yi yani. Hayatta ben ama şunu tavsiye ediyorum. Genç yazarlar ee, ama. Patrick sana Fransız olduğu için Murakami'ye bir telefon etsin bugün canım sen hadi sana bir şey değil diye mi? Teb ben Yok, tebrik, tebrik ederim seni tebrik ederim aslında bence beraber kazandık onun da elini kaldırsın yani ve evet. bence paranın yarısını da tak versin yani. Çünkü geçen sene de şey yaptı başka bir yazara Muraka ben çok emindim ya Muraka kesin kesin yani piyasayı Muraka mı yapıyor paraları Patrick topluyor. Valla biraz öyle oldu gibi yani. Gibi gibi R'ye de oldu. ayıp yani azam da gelmiş kaç yaşına? Yani, yani gider ayak bir Nobel alacağız o da mı gözünüze durdu be? Çağdaş, genç çünkü daha... Zaten Murakami'nin bu da mı gol değil diye lafı var. <gülüyor> o onun lafı mı ya? Onun lafı değil galiba da yani... Onun, <gülüyor> onun bir filminde. Filminde galiba var. Çevrilmiş bir filminde var. Ben şeyi onun lafı, Yaşar Ustay'ım ben. Sen büyüksün ben mi diyorum Murakami'nin bir kitabında olduğunu zannediyordum. Öteki değil mi? Seni öteki, söyleyeyim. öteki. Bu da, mı gol, bu da mı gol değil diye. O zaman isterseniz bu saati bitirelim. Öyle yapalım. Önümüzdeki saatte de Pepper Jam'den menüler kazansın şanslı dinleyicilerimiz. Modern Sabahlar, Modern Sabahlar, Modern Sabahlar, Modern Sabahlar, Modern Sabahlar, Modern Sabahlar, Modern Sabahlar'da 20 bir saat başlıyor radyolarının başındakilere günaydın. Sponsorumuz Pepper Jam'den 2 kişilik menü kazanma şansınız var. Pizzalar, içecekler falan filan içecek diyoruz yasal nedenlerden dolayı. Telefonumuz 2 200... de pizza yani. <gülüyor> yani pizza yani diyebileceğimiz şey pizzaymıştı. İkinci Bahar. E, yarışmamızda belki e, bir diye de benim gösterime davet veririz Yani belki bugünün Çünkü e, bir şekilde benim duyurmam lazım onu. bir şekilde mi? bence de duyuralım. Çünkü önemli 2 yıldır Ankara'da gösteri yapmayan Ege evet. Feracan ilk kez 2 yıl sonra Ankara seyircisiyle buluşacak. Herhalde Ve bunun haber değeri sahnesinde. var. İlk kez tatbikat sahnesinde. O da Çok havalı sahne. o heyecanlı. 2 sene önce tatbikat sahnesinde bir yapayım diyecek olsa ya da geçen sene yapamam. Sen Çünkü sahn... nerede hadi buyur tatbikat sahnesi olsun da ondan sonra yap. İş mi? İş. O da doğru. O da ayrı Benim... bir iş tabii ki. Telefonumuz 210-30-30 sevgili deneyiciler. Ve bugünkü konumuz da sizi bozdular mı yakın zamanda? Siz birini bozdunuz mu? Evet. Ben yani hiç... Bozum oldum diye bir, most laf, most bir most şey oldum. anlatmadım size uzun zamandır. Beni ya bozmuyorlar ya farkında değilim. Kimseyi de bozmadığıma eminim yani. Ya bozulmalar oluyor tabii ki şöyle oluyor. Benim mesela hayattaki en büyük sıkıntılarımdan biri bir şeyimin kaybolması. Hı hı. Yani bir şey kaybolduğu zaman deliriyorum. Böyle hakikaten bir çılgın hale geliyorum. Var, bir, Var, bir virgül koyalım. Bir buna. virgül koyalım hocam. Yapını kaybetme. Günaydın efendim. Good. Günaydın merhaba. Merhaba kimle görüşüyoruz? Aa, İrem. İremer İremerek İrem İrem er, İrem er e evet. Bugün uyanır İrem. uyanmaz arıyordunuz bugün uyanmadan galiba ilk defa mara mı denediniz? <gülüyor> rüyada falanım galiba ben de şey yani. Rüyada değil yayındasınız İrem Hanım ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ya. İrem Hanım birilerini bozdunuz mu? Gerçi bizim kaç defa suratımıza telefon kapattınız. Herhalde bizim mi anlatacaktınız? Yok sanırım, bozmak birilerini. Ha çok oldu evet. Bayağı oldu yani. Duş anda daha açılma ha, ekranı ekranda şey. İrem Yüzün Hanım açılmıyor. Son... Bir yandan yüzünüzü <gülüyor> mü yıkıyorsunuz İrem Hanım? En son ha anlatın Yok. İrem. Buyurun. Ya. Of. Siz şey ben Fransızca ile ilgilendiğim için Fransızca ile ilgilenmek evet. ne demek? Amatör yani? olarak mı ilgileniyorsunuz? <gülüyor> Bonjur <gülüyor> bonjur evet. o kadar yani Daha derinlemesine değil <gülüyor> Reklam gibi olmasın ders veriyorum Neyse hı hı. E işte, e, Bir arkadaşa da ders verecektim Fiyatını sordu söyledim Dedi ki aa niye o kadar ucuz dedi Ne yani, kadar peki Söylemiyorsunuz e, söyle canım söyleyin. madem söyleyin. o kadar Fransızca dersi veriyorsunuz Biz de piyasanın ya, nabzını atıyorum, tutuyoruz Atıyorum 10 TL olsun Atmayın tamam. canım, canım ha, 10 TL veriyorsunuz <gülüyor> ya, <o -ha. gülüyor> Niye bunu söylemekten şey yapıyorsunuz canım? Bu bunda bu da mı reklam olur diye. Vallahi ya, hakikaten bilinçli değilmişsiniz. Dilemanım, yani, İrem Hanım, yani siz evet. 75 TL ha? Tela. E, mı? Çok <gülüyor> ilginç <gülüyor> para birimleri kullanıyorsunuz. O Tela'ya bir şey demiştir o karşıdaki. <gülüyor> evet. <ne? gülüyor> 75 TL Türkçe karş yani Türk Lirası ile 20 liraya falan geliyor evet, 75 Tela. Arkadaş da bir ot dedi ki niye o kadar ucuz dedi. Ben dedim ben öğrenciyim dedim yani. yani işte sana benim öğretmenlerime söyleyeyim dedim hocalara 150 liraya versin der sana ders dedim. Yani. Ben yani öğrenciyim yani... zaten bilmiyorum deseydiniz <gülüyor> o yüzden Aynen ya yani ben <gülüyor> bilmediğim şeyi sana anlatmaya çalışacağım dedim ne kadar pahalı olabilir falan. Öyle bir konuşma gelişti. Burada kim bozuldu? Bir... Siz mi bozuldunuz? ondan siz öğrendi. Hayır canım. Öğrenci bozuldu. Niye ben bozulayım? Bu... Bence Konum siz de bozulabilirsiniz. Ben... Niye o kadar ucuz deyince? insan bir bozulur bence ya. Siz 75 TL deyince gü <gülüyor> güldü mü karşıdaki? <gülüyor> yani <gülüyor> falan diye. Ya şu an <gülüyor> gerçekten algılarım kapandı ya. Aa, öyle güldü mü? <gülüyor> <ya>? Bir dakika <gülüyor> algıları <gülüyor> kapandı. Açılmasını bekle şimdi. Açıldı mı? Biraz açıldı. Evet şu an biraz daha iyi hissediyorum. 75 TL'nin vakası olarak yazdık biz buraya. Çok teşekkürler İrem Hanım. Evet. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Renginler. Ben tam anlamadım. <gülüyor> Zaten yatacaktım diye kapattım. <gülüyor> İbari kapattı. Ben tam anlamadım kimim tam bozuldu mu ya. İrem Hanım bozuldu. Bence bence ikisi de, de bence, bir bir. bence bir bir bitmiş. O kadar ucuz mu? deyince o da demiş ki o zaman hocamdan al demiş. Ona da 150 ver demiş. Oha demiş o da. O da bozum olmuş. Orada bir ot tülü diye bir onun neye sıkıştırdı o onu? Da, ben onu da. Ah siz ot tülüler yok musunuz siz? <gülüyor> bozum olmuş. Teliyi duymuştum da liradan li diye okunu diye Telay'ı ilk defa duydum. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Merhaba Çekin. kimle görüşüyoruz? Günaydın. Günaydın Pınar ben. Pınar Hanım hoş geldiniz. Ne kadar güzel soyadınız. Eşimin soyadı. Aa, öyle mi? Kendi soyadınız ne? Evet. Kendi soyadım Yurtsever. Yurtsever. o da çok güzel bir de annenizin de kızlık soyadını ilk, ikinci ve dördüncü harfini <gülüyor> alabilirsek çok güzel. Vallahi hepsini Aa olur mu canım? Ha, aşk olsun. Neyse. Şimdi hemen üstüne gitmeyelim. <gülüyor> zaman içerisinde bir daha aradığında Pınar Hanım, o zaman da annesinin kızlık soyadını alırız. Tamam. Pınar olurdu, Hanım kimi bozdunuz? Olurdu. Kim sizi bozdu? Benim bir, ergen bir kızım var 13 yaşında Aa, o, evet, tamam, <gülüyor> her, gün, her gün 4-5 hikayeniz var <gülüyor> Bugün sabah olan bir olay Sabahleyin erkenden çocuğu kaldırmak için odasına gittim Günaydın kızım dedim Sana günaydın diyen mi var? Sen niye bana günaydın diyorsun? O, o, ya, sabah yani. sabah bir de değil mi? O, Kaç evet, yaşında? 13 13 yaşında Demek ne zaman geçecekmiş onu sordunuz mu daha büyük kızı ee, olanlara? Soruyorum tabi, e, 20 falan diyorlar. 20 falan evet. diyorlar. o zaman kolaycası. Biraz dalgalan. Vallahi Pınar hanım sayılı gün çabuk geçer, yani ne diyelim biraz <gülüyor> Siz de bozun onu, siz de bozun. Nasıl bozsun o, ya? Mesela sabah işte. giden uyandırın, anne niye uyandırmadın beni? Ama demedin ki. Olmuyor işte. Peki Oğlum, bir şey... Mi? Ana yüreği, ana yüreği <gülüyor> e, insanın <gülüyor> evladını bozmasını engelliyor. Buna Hanım sinirlendiniz <gülüyor> mi öyle deyince yoksa böyle bir üzgün, Yok, üzgünlük... Yok. Sinirlenmedim. Bir, ne oldu? Yok. Sinirlenmemeye çabalıyorum. <gülüyor> Şöyle bazen saçını başını yolasınız geliyor mu? <gülüyor> Zaten şimdi Pınar Hanım'ın anlattığı yayında anlatılabilecek <gülüyor> bozumlardan bir tanesi büyük ihtimalle. <gülüyor> ee, o yüzden <gülüyor> buna sinirlendim. Saçını başını yolasım gelmiyor ya. <gülüyor> yani onu anlayabiliyorum. E, çok kendi çok saçınızı oldum. başınızı yolasınız geliyor mu? Biriniz çünkü saçı başı e, yolulması lazım. Oluyor. Masarız. Kendi saçımı başımı yolmak zaman, yol istediğim zamanlar oluyor ama çocuğu anlamaya çalışıyorum çünkü çocuk kendisi ifade ediyor. Anne ben bom hormon bombardımanı altındayım diye. E peki Pınar Hanım <gülüyor> siz de kendi zamanınızı hatırlıyor musunuz? Belki kime çekti bu çocuk diye düşünecek olursanız. Bence siz de babasına böyle... çektin. Kesin babasına çekti. Babasına çekmiş. Cömert <gülüyor> Bey'e de böyle yok, mi davranıyorsunuz? E, Kızın yok. Bütün zamanımızda böyle ifade etmemize çok izin verilmezdi. Evet. O yüzden belki biz de yaşamışızdır bilemiyoruz yani. Peki Pınar Hanım. Ama eşimin ergenliği ağır geçmiş. Ağır geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> ağır tamam babaya çekmiş demek ki baba, kız. Baba Babaya aynı baba. Peki Pınar <gülüyor> Hanım geçmiş olsun diyelim <gülüyor> size. Şuan, sağ olun. Sağ olun efendim hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler baba. Sağ, sağ olun hoşçakalın. Baba ay diye mi bitti? Hı. Öyle bitti. Şimdi kızı gelecek. Anne bir oyunda babayla diye. <gülüyor> Ay Pınar Hanım hakikaten zor işler. Şimdi Pınar Hanım'a davet edelim. kolay gelsin ya. Yani evlat bozması da en acısı. <gülüyor> evet, en acısı, acısı, acısı tabi. İnsan evladından. Yanıt evlat bozmasını süt keser diye biliyorum ben. Valla yani hiç kesmemiş şey, anlattım. Sinirlenmemiş ya mesela. Evet babayı Neden? bozsa mesela. Süt, babayı şey yapsa baba şey yapar. Çünkü baba bozulmaz. Aslında 13 Kapıyı yaşında kız çocuğu... Yani anneyle birlik olup babaya hücum etmesi gerekirken... Olur mu canım? Kısa çocuğun tam anneye mi şey ah, var? Sen hep ah, ev tabii. gibi düşünüyorsun Deki. Hadi ya. Tabii canım. Sen öyle, sizin öyle. evde öyle de ama daha 3-5 <gülüyor> sene sonra sen rahat edeceksin. Deki. Ben de rahat, rahat de edeceğim de değil mi? Birebir bire, bire de çalışacaklar sana. Yiyin birbirinizi <gülüyor> <çekecek> <gülüyor> televizyon karşısına. Günaydın efendim. Günaydın. <gülüyor> Kimle görüşüyoruz? Doğu Demir. Uğur Doğ Özdemir. Doğu mu Uğur mu? Evet. Doğu olan. Doğu, Doğu Bey. Olan. Hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz Hoş Doğu Bey? yapalım işe gidiyoruz siz nasılsınız iyiyiz, i̇yiyiz biz bize. geldik işteyiz biz <gülüyor> İşe geldik Oo, vallahi valla kolay gelsin o zaman Efendim, e, konu itibariyle hani ben de kendim giriş yapayım dedim daha hiç beklemeden e, böyle hani insanları bozmak ortaya laf ima falan böyle ne bileyim yataktan kalkmadan telefon açmadan böyle şeyleri ben taşrif etmiyorum daha nükteden daha esprili e, olsun diye şey yap, e, isterim böyle hayatımın ona göre davranmaya çalışıyorum Meraklandırıcı şeyini yaptı, Vallahi meraklandırıcı spotunu yaptı. Doğu 5 şimdi bekliyoruz. Yani şöyle hani karşılıkta esprileşme ama şöyle bir dur durum vardır. Hani bazen esprinin dozu kaçıyor. Orada da işte benim bir huyum var. Altta kalmayı bir türlü şey yapamıyorum. He, bugün... Konu kapanmasın diye yani. Yok şey... Ya son sözü ben söyleyeyim. Benim hastalığım bu. Ama so o son espriyi yapmayacaktık böyle. Yani o, <gülüyor> ben yapacağım. Velasun, bugün ee, bir arkadaşımın Mahkemesi dolayısıyla şey eee tanık ifade tanık olarak ifade veriyorum. Hakime yapmadınız umuyoruz espriğimizi. Efendim? Hakime yapmadınız espriyi. Yok yaptım. Beklerseniz <gülüyor> anlatacağım Heyecan buyurun heyecan Çok daha da heyecanlandı. Efendim işte malum bir e, cinayet davasında azmettiricinin işte şey olduğu zamanlar. E, serbest bırakıldığı bir dönem hemen bir iki günlük bir olay. Ee, i̇yi de dedi işte sordu hakim Bu, bu adamın bu yeri ki gösteren kimsen mi gösterdin? Ben gösterim ama hani bilinçli olarak Oranın olmaması gerektiği Olmaması gereken bir yer olduğunu bilmeden gösterdim Neyse e, en sonunda beraatımızı aldık paşa paşa Tam çıkacakken hakim tam Hazır doğu de gelmişken dedi bir 23 ayda ona yazalım İşte azmettirmekten madem yeri o Espri göstermiş Espri mi yaptı? Espirimsi yani hüftedam diyelim 23 ay olmasa da 12 ay yazacak <gülüyor> yani. yani hani küçük ha, o, Yani 23 ayağımız alıştı ortasını bulurduk yani herhalde. Evet. Ben de böyle son derece hani cool bir şekilde Kafayı hafif yan kaldırıp e Dedim azmettirmek serbest değil mi? <gülüyor> Hocada <gülüyor> durur mu? Yapıştırmış cevabı Yapıştırırım vallahi İşte öyleydi böyleydi derken en sonunda Ben de hani son söz olarak E tamam nasıl olsa sanık beraat aldı Aynen bana da Berat hadi size kolay gelsin deyip çıktığımı hatırlıyorum. Yani en yüksek mevkiiye yaptığım atar buydu bugüne kadar. Aslında Onun dışında kendi özelimde şey var tabii. Hani babamla sürekli atışıyoruz da. babanızla da ama ha hakimlik seviyesinde ilk e kez böyle bir şey. Çı çıta yani o. Bence çıta evet, hakikaten. Yani biz şimdi çok e şey yapamadık belki yani sizin Evet, sizin hissedemedik yani ama ben az çok şey yaptım çünkü hakimin karşısında öyle bir laf hemen dönebilir çünkü. Hâkim Hâkim canım, daha yani. Amerikan filmlerinde görüyoruz ya. Bir anda jüriyi karşınıza alırsınız. Neyse ben hadi jüri ama... yokmuş oradan kazandınız. Yok yok. Yoksa hani hakim bana da diyecekti, Sizi böyle konuşmaktan men ederim genç adam falan diye ama. <gülüyor> men ederim <gülüyor> genç için. adam. Valla çok güzel bir dünyanız var kafanızda Doğu Bey. <gülüyor> Hayır jüri olmadığı için öyle olmuyor. Jüriden Resnak tabii ki. Hemen olay yani. Zaten evet. Aynı. Peki. Çok sağ olun Doğu Bey. Görüşmek üzere. Rica ederim. yayınlar. 23 ay esprisi diye yazdım ben o zaman. Evet. Bence. Ben de hakime atar esprisi diye yaptım. Başlıktan karışursa şey yapamayız O zaman ben de hakime atar diyorum Fahir. Çünkü aynı olsun başlık. başlıktan daha örüyoruz de çünkü bilgisayarda. <gülüyor> Bilgisayara <gülüyor> geçtik. Sadece bir iki şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Son telefon reklamdan önce. Günaydın. Merhabalar Canan ben nasılsınız? Teşekkürler Canan hanım. Siz neredesiniz şu anda? Ee, şu anda kahvaltı sosusundayım eşimle. Oo, o, güzel. Dinleyip eğleniyoruz. Hayırdır ailecenek bir Cuma sabahında beraberce iş saatinde evdesiniz <gülüyor> sebebini ra Ben raporluyum bir ameliyat geçirdim. onun için evdeymişim bilir Çok teşekkür ederim. Beyiniz de size bakıyor galiba. Evet. O Hakikatli çok bir adammış hakikat. Valla kıymetini biliyorum. Beyinizin beğiniz, soyadı, çok soyadı abi, ne? Eşinizin soyadı çok... ne? Eşimiz o adı Çulha. Çulha. Çul, e, Bay evet. Çulha mı hazırladı kahvaltıyı? Can Çulha hazırladı. Evet o hazırladı. Bay, ve bayan, çulha. <gülüyor> Bay ve bayan Çulha Peki, o kahvaltı ediyorlar. Laf sokan melek yavrunuz evet. veya laf sokmayan melek yavrunuz Çulha var mı? Yoksa siz baş, baş Evet başımız? 17 yaşında ergenlikte olan bir oğlumuz var. Hala Benim mı ama. devam ya 17'de? E, erkeğin devam yani eder mi? ne zaman başladı, ne zaman bitecek bekliyoruz işte. Eşinize sorun o belki o dönemlerden geçmiştir. Benimki mesela ben Geçti girdim mi? çıktım diye tabii. Benim. <gülüyor> o da hatırlamıyor sordu <gülüyor> Okulda mı şimdi Candan Hanım olmus? Evet o okulda. Ya belki işte... ergen değildir, sadece size laf sokmayı seviyordur. Geçmiştir ergenlik 2 evet. sene önce. Ya komik bir tip de işte yani bazen e, böyle bir çatıştığımız noktalar oluyor. Hı. İyi davranmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Alttan alacaksınız başka çare <gülüyor> Yani şu üniversite sınavı geçene kadar inşallah ot tülü yapabilirsek O zamana kadar bir sıkıntımız olacak Ondan herhalde. sonra da oğlunuza şey der size ah, Siz ot yok musunuz siz <gülüyor> O mu bozdu? Belki sizin, bilmiyorum. Sizin ilk Yok şeyiniz ya, de bozdu. Yok ya bozdu. Çok komikti. Eşiniz ben bozdu. Ben geldiği bir gün çok romantik romantik. Ah canım benim dedi sen olmasan ne yapardın falan dedi. Ben de şımardım böyle. E, mevcut. Şey gevşedim direkt. <gülüyor> durdu durdu. Başka birini bulurdum Ben dedi döndü gitti odadan böyle <gülüyor> ben de kaldım. <gülüyor> yani, <gülüyor> o zaman oğlan laf sokuyor. Eşiniz laf sokuyor. Evin bütün şeyi yüklü sormayın. sizden sormayın. Siz daha çok rapor alırsınız canlanalım <gülüyor> ya. <gülüyor> Böyle, bu hayat nasıl <gülüyor> Bir haftada çok biz yazalım ya. bu işleri. <gülüyor> Peki efendim çok Gözüm teşekkürler. Ya. Biz teşekkür ederiz yayınlarımıza. Sağ, olun, iyi sağ afiyet olsun Hoşçakalın. Hoşça Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Netişken şahininde yerek devam ediyoruz modern savallarla 9:32 oldu saatimiz Pepper Jam'den iki kişilik menü kazanma şansınız var telefonumuz 210 30 30 en son kimi bozdunuz veya en son ne zaman bozuldunuz bozum olduğunuz diye soruyoruz ee, şu dakikaya kadar gelen cevaplardan anladığım kadarıyla şehrimiz ülkemiz bir ergen bozması tehditiyle karşı karşıya ve şu anda ne yapılacak konusunda da kimsenin hiçbir fikri yok alttan alacağız diyecek alacağız vallahi. ebeveynler olarak alttan almaya devam Faiz'inin bir doğal bir, gaz var bir doğalgaz gaz maceran var bir çünkü önce... biraz bozma bozulma yani bunlar e... çeşitli varyasyonlar var çeşitlemelerimiz var isterseniz ben benim başıma gelen son iki tanesini anlatayım buyurun işte bir şeyim kaybolduğu zaman deliriyorum o ortalığı böyle bir şeye veriyorum Belveliye veriyorum falan filan ya o yine hepimiz biliyoruz ya Oraya evet. bir noktalı bir gül koyacağım evet. galiba gene Günaydın Arkadaş, efendim Arkadaş bir anlattırmadınız Günaydın, Günaydın merhabalar Kimle Merhaba. görüşüyoruz? Çağlar Özdemir ben Çağlar Bey hoş geldiniz yayınımıza Hoş bulduk merhabalar Neredesiniz şu anda Çağlar Bey? Ee, şu an okula doğru gidiyorum araştırma görevlisiyim yoldayım Kolay gelsin efendim ee, Teşekkür ederim, Çağlar Bey kim bozdu sizi? Yoksa siz Ovala. mi bozdunuz? Öğrenciler mi açık bozdunuz öyle. yoksa Çağlar Bey? Yok yok öyle bir şey değil. Ee, şöyle anlatayım geçen sefer aslında e, sanıyorum geçen sezonki yayınında bir de şeye denk gelmiştim en çok utandığımız an diye ben ikisini birleştireyim izin bir şey anlatmak <gülüyor> istiyorum. Bu ee, Şöyle hani ben e, espri yapılmasını yapmayı arkadaşlama takılmayı falan çok seviyorum dolayısıyla hani e, bazen arkadaş çevremize falan bunun dozunu da kaçırabiliyoruz kendi aramızda olduğu sürece tabi ee, yine öyle şey. O zaman işte şirketteydim çalışıyordum İzmit'te şirket beni yurt dışına yollamıştı işte eğitim için. Tabi eğitimi biz yalan ettik her zaman olduğu gibi organizasyonu yaptık işi tatile çevirdik bir de Paris'teydi. Hı hı. İşte kız arkadaşım da organan Erasmus'taydı. Ee, Dedik ki bile istedim bir tatil yapalım beraber işte Paris'te gezinirken falan oralarda acıktık bir yedik falan en sonunda bir kahve içelim oturduk bir yere eee Starbucks tarafını söylemem gerekiyor. Özel bir kahve zincirinin Özel oldu. bir kahve <gülüyor> Özel bir kahve evet evet öyle ee, bir yere oturduk işte bir kahve içen dedik. Oturduğumuz yerde hep böyle gençler falan takılıyordu ama bir tane kadın geldi. Yaşı da bayağı var yani 70'e falan yakın. Aslında hiçte yapmadığım bir densizliktir ama işte kadına bakıp biraz işte hayatı izleyeceğim hani artık buralarda takılmasan da şey yapsam mı hani e, başka işlere baksan torun torunumu seyresin falan filan gibi neyse kadına uzaktan böyle şey yaptık biraz kendi halimizde yani, biraz işte ben bir şeyler söyledim. Kız arkadaşım söyledi falan. Kendi aramızda gülüyoruz, eğleniyoruz. Yani konuşuyorsunuz değil mi? Düşünmüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Birbirinizle konuşuyorsunuz. Sesli <gülüyor> nasıl, nasıl, nasıl, düşünüyorsunuz nasıl, ve nasıl, gıybet yapıyorsunuz. Tabii tabii. tabii tabii. Nasıl şey diye, e, insanlar Fransız kalır diye. Evet. E, biz de kendi halimize takılıyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Kadıncağız yer bulamadı. Geldi yanımıza oturdu falan ama biz hala devam ediyoruz. Eli falan da titriyordu herhalde. Yaşı bayağı var biraz daha rahatsız herhalde. Siz, Siz gençliğin coşkusuyla şeyden... yaşlılara şey yaptınız yani. Biraz hani... <gülüyor> Teyzeciğim ne işiniz var burada falan filan Neyse oturduk muhabbet ediyoruz falan Aradan yarım saat falan geçti ama Biz tabi doza açtık artık yani Hiç Ondan sonra konuştuk işte ya güzelim dedi hani Nereye gidecek bugün Versay'a e mı gidecek Şöyle mi gidecek falan şey yaparken anlatırken falan Kadın döndü dedi ki ya e, Evladım dedi bence dedi Versay'a e gitmeyin dedi hani O bugün olmaz dedi i̇şte Onun yerine dedi şuralara şuralara gitseniz falan filan dedi Türk Biz cık. böyle bir kaldık kadın, kadın Türk mü acaba diye Meğer kadın Türk bile değilmiş Kadın Türkiye'de tur operatörüymüş 30 sene çalışmış burada ve şey bize burada mesela Antep'te tatlı yenecek yer İstanbul'da kebapçı falan tavsiyesi verdi ve insanlığıyla dövmüştü yani yerin dibine geçtiğimi hatırlamıyorum <gülüyor> İnsanlığıyla dövenler İnanılmaz utanmıştım yani kadından ve şey hiçbir şey de söylemedi hani Gerçekten insanmış hani bir sizin de yüzünüze vurmadı Ama öyle böyle yerin, yerin dibine mi hatırlamıyorum yani Sonra zaten işten ayrıldınız değil mi siz bu utançla? <gülüyor> Kendinizi araştırmalara ee... verdiniz ben işten ayrıldım ama pek sevmedim zaten. O yüzden ayrıldım. Yani. Aslında o Bu konuyla tek böyle bir yok. Alakası, Bu konuyla alakası mı? Bu konuyla alakası Yok yok yok. Yani <gülüyor> mühendisliği mühendislik yapmaktan vazgeçtim. Sevgilinizle ee, peki, İzlansın. sevgilinizle beraber misiniz? O Paris'te buluştuğunuz kız arkadaşları. Ee, Valla yani. O da bitti. O, o da, da bitti. bitti. Valla kadının kal. ahı yerde kalmadı. Onu vallahi. da diyeyim hiçbir şey söylememiş <gülüyor> ama ahıyla sizi yerden yere vurmuş. İnsanlık diyorsunuz <gülüyor> ama sinsilik yapmış bence. Peki bir tek, bir tek kadın var yani o Paris günlerinden elinizde kalan değil mi? O hanfendi var. Hazar hanfendi var. Kibar hanfendi. Yo var aslında. Hani böyle e, eğlendiğimiz <gülüyor> günlerde tabii ki oldu. Bence beyefendi. <gülüyor> siz, siz gidin. O hanfendi bulun. Gene oralarda takılıyordur. Siz bana ne yaptınız? Sizden sonra toparlayamadım. Çok özür diliyorum diye şey yapalım. Yani bir helalli yoksa olmayacak yani. Çok sağ olun Vallahi efendim. Dinledim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir Paris macerası diye kaydettim filem ben bunu Bence şeyden... bunu şey diye Ben insanlığıyla dövenler diye yazdım. Madam bozması öyle ben öyle kaydettim. Madam bozması da çorba ismi gibi ya. Tamam daha güzel. Tabii, Yöresel Neydi? Yemek. Manalı, Manalı kızlı diye de çorba olduğuna inanıyorsun da Madam bozması olduğuna niye inanmıyorsun? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özer Bey. Özer Bey buyurun dinliyoruz sizi. Ya benimki aslında her iki kategoriye de uyuyor. Çünkü aynı anda hem bozulun, Zaten ortada e iki tane kategori yok. Tek kategori var. Hayır. <gülüyor> Bo Bozmak ve bozulmak. Ha evet tamam. Aynı pota da eriteceksiniz yani. yani evet evet. E önce bozdum sonra bozuldum. E <gülüyor> alt... Türkiye'de alınmış Ya e şöyle oldu. Özel bir, adı adı özel bir alışveriş merkezi. merkezinin, AVM'nin. <gülüyor> özel bir AVM'nin alt katına e park edecekken, evet. e park yeri arıyorken... Baktım biraz gidince her taraf boş O sırada da bir tane adam arabasına doğru gidiyor hemen önümde Yer mi arıyorsunuz park yeri ben çıkacağım dedi Her taraf boş önüm boş arkam boş Dedim her yer boş ki dedim Böyle gülerek biraz da Ondan sonra adam hiçbir şey demedi Bindi arabasına gitti ben güzelce işte park ettim El freni çektim indim falan e, Bir düdük sesi geliyor yani güvenlikçi düdük çalıyor Ondan sonra bir şeylerin ters gittiğini anladım Sonra benim arabanın arkasına başka arabalar birikmeye selektör yapmaya falan başladı Ben yola park etmişim <gülüyor> e, Park yeri de hakikaten yokmuş yani aslında <gülüyor> En sonunda yani daha da utanç verici onun çıktığı yere park ettim Neyse orası kalmış bari ya Evet evet orası kaldı. Yani çok utanç verici bir şeydi. Hani, ama adam bozmuş o, adam bozmuş boz, Adam bozmamış ki sizi o şey park yeri mi O da şey yerden. diyordu te Allah'ım ya ne çeşitlerde sabah sabah bizi buluyor diye falan gitmiştir ama yani. Ki öğleden sonraydı. Bence ama, orada ama bozmuş olabilir. Sonrasında dolaylı olarak bozmuş oldu beni. Yani park yeri olmadığını keşfettiğim zaman aslında fark ettiğim yerin dolaylı olarak aslında evet, bozmuş oldu. Baya bozulmuştum çünkü. Hayat dolaylı sonra... bozma diye kaydettik. <gülüyor> Çok, teşekkür teşekkür teşekkür Çok teşekkürler efendim. Teşekkür ederim. Sağ Çok teşekkürler Ben buna park bozması yazdım. Ben dolaylı bozma. Ben park yeri bozması yazdım. Onu park <gülüyor> yeri yazınca zaten hepsi çıkıyor ya fatih. Park, <gülüyor> park yeri, park bozması. Dolaylıyı? Dolaylıyı yazmıyorsun. Dolaylı yazmıyorsun. Dolaylı Zeki. park diye yazsam, hiç anlatmıyor. Oktay Demirci'nin ezeli olan hakimiyeti hiç kimse de yok. Günaydın <gülüyor> efendim. Günaydın Kimle görüşüyoruz efendim? Burcu. Burcu Hanım, kim bozdu? Burcu sizin? Hanım soyadınızı da alsak ne güzel olur biliyor musunuz? Burcu Ertaş. Burcu, Burcu Ertaş. Hanım galiba bozacak insan gibi geldi bana. Evet yani ben de o sesinde utunuğu aldım. Bize bile Yok, yani Ertaş'ı derken ben bütün bozuldum ya. Sinirler yani. bozulma üstüne. Burcu Hanım sinirlendiğiniz zaman içinize mi atarsınız yoksa böyle ne varsa içinizdekini döker misiniz sinirlendiğiniz kişiye? Belli olmuyor. Yerine göre değişir yani. Sağ solu belli olmayan o anki ruh Burcu. Hanım. Hali. <gülüyor> ruh halinizde çeşitlemeler şeklinde devam ediyor. Buyurun Burcu Hanım. Ben ondan bir cevap alamadım abi. Birkaç tane var hikaye aslında ama şimdi düşününce bir tane yurt dışında bir maceram var. Gene Türkçenin kullanımıyla mı ilgili? Yok yok hayır hiç alakası yok. Hangi şehir? Ee, Yunanistan'da adalar arası gezerken tamam. e, feribotla gezerken birkaç sınıf bilet satıyorlar işte. E, VIP oluyor, normal oluyor. Ne bileyim daha lüksü var vesaire. Aşağıda mesela ee, şeylerin kölelerin olduğu yer var. var. Evet, evet. <gülüyor> <Forsaların> olduğu <gülüyor> yer var, evet. Ee, neyse, ilk yolculuğumuzu normal bilet alarak geçirmiştik eşimle. Ee, bu hikayeyi dinleyen yakınlarım varsa da bayağı gülecektir. Ee, kuzenlerim var yanımda bu arada. Ee, bileti aldık. Normal biletin yolculuğu işte böyle plastik sandalyelerin oldu. Kafamın içinde kaldı. numarasız bir ortam yani. Hani hmm, hmm. ayakta da gidebiliyorsun vesaire. Hmm. Evet. Sonra dedik demek ki VR'nin bir bu sefer VR alalım. Bu arada e, bilet satımcadından kadından e, bilgi almaya çalışıyorum. İşte VR'nin farkı ne diye. Bu arada sıra var arka tarafta. E, kadın VR'yi VR dedi böyle bütün kuyruk yıkıldı yoha diye. Hmm. <gülüyor> Ondan sonra tabii biz... Ukala da bir, bir grupla çok, geziyorsunuz anladım. Evet. Onlar evet. bu ukala benden hiç yani demek ki bir farkı var diye bindik böyle. Evet. Sonra tek fark yerlerin halı olmasıydı. Yine kafam elinde kalıyor. <gülüyor> Halıların üstünde yattık sadece. Sivil bir halde yine. Peki, olsun efendim. ama yani çıplak beton. betonda da değildir. Gerçi feribotun içi artık. Tabii sağ olsunlar. Bir farkı bir vardı abi. yani. VIP bozması diye ekledik listemize. Çok teşekkürler efendim. İyi yayınlar. Sağ olun, hoşçakalın. Siz ne diye yazdınız? Hayır, ben Adalar Arası Macera diye yazdım. Çünkü o hoşuma gitti. Adalar Arası Macera diye yazdım. Ben çünkü illa bozması diye bir şey geçmesine inanmıyorum. Yani illa evet, evet. Çünkü zaten bozması dosyasının altında olduğu için. Evet, zaten hepsi Orada search ederken Adalar diye gir. Ben de Adalar yazdım o Tamam, Adal deyince zaten çıkart. Adalı birden çıkar. tamam. Ben de o zaman Ada bir bir... Diğeri düzelteyim bari. <gülüyor> filmler hiç çünkü. O zaman isterseniz biraz reklamlarla devam edelim. Ardından da bozulma, bozma, bozum olma hikayelerini dinliyoruz. Telefonumuz 210-30. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Programın son dakikaları sevgili sana severler. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Pepper Jam'den iki kişilik menü vereceğiz şanslı bir dinleyicimize. Bir şanslı dinleyicimize de yarınki gösterime daveti verelim. Çünkü duyuramadım abi. <gülüyor> Duyuramadım, duyuramadım yani Duyuramadın yani yeterince o çığlığın cılız kaldı Şimdi yarın ayın 11'inde saat 20.30'da tatbikat sahnesinde olduğunu biliyorum ben Başka bir şey bilmeme gerek var mı? Var 2 yıldır Ankara'da gösteri yapmayan Ege Kayacan ilk kez Ankara seyircisiyle bu, bu uzun İki aradan sonra 2 yıllık esprileriyle beraber yıldır... <gülüyor> bilette bilet sattığımızı bile duyuramadım ben onu ona yanıyorum en çok E tamam duyuru abi pazartesi Pazartesi, ha, pazartesi, abi. pazartesi geçmiş oluyor Ben şey diye 2 yıllık bilet. birikimini kusacak sahneden diye biliyorum Kusmasın sahneden ya <gülüyor> Yani bu da çirkin bir Justin şey. Justin Bieber'a gider. Ee, bu arada Ege dedin ya sen bir, yani isteyerek kimseyi bozmadım, bozmuyorum çok Hı -hı. eminim bundan diye. Vallahi seninle ilgili tweet var. <gülüyor> birini mi bozmuşum? Birini bozmuşsun. Ee... Aa, o olay. Ben esas bir yani birini bozmak tabii ki e, kötü bir şey. Esas şeyden korkuyordum ben. Birileri beni bozuyor da böyle. Sen fark <gülüyor> <gülüyor> Diye gülerek bozulduğumu anlamıyor muyum diye. Yani Arkanda. onunla ilgili, ilgili teyit de gelir yakından. <gülüyor> Ama İrem Hanım, İrem Ünal, şöyle demiş. Bir ay önce özel bir restoranda yemek yedikten sonra ön tarafa geçip bir Türk kahvesi içeyim dedim. Ege Bey ile karşılaştık. Hı hı. Ha, hangi dükkan olduğunu herhalde hepimiz anladık. E, buyurmaz, mı... bir yerde herhalde. <gülüyor> buyurmaz mısınız dedim. Siz buyurun dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve gitti. Çok bozulmuştum Çok diyerek. özür dilerim. Bozma mı bu ya? E bozma tabii sanırım Seninki de yani. yani. bozulup bozulmadığı, daha doğrusu bozulup olmadığı o insanın bozulup bozulmadığından anlaşılır. İrem Hanım en son şey olarak çok İrem Hanım bozuldum demiş. diyorsa bozulmuştur. Sen yani. de bozmuş durumuna düşüyorsun. Ama işte istemeden bir bozma şeyi bu galiba. Ben hiç bozduğumu düşünmüyordum. Hatta o gün günlüğüme ne kadar güzel bir jest yaptım diye yazmıştım. Siz buyurun diyecek <gülüyor> mi? Şey çıkar kalemle mi yaptın yani? Onu şey, evet Çıkar yani, kalem ne ya? Çıkar kalem dediğim kur. <gülüyor> kurşun kalem. Çıkar kalem ne ya Fahir? Üçemize yeni çıkar bir armağanım olsun bu da, da benim. Yapacağım. <gülüyor> çıkar kalem. Köyün stüdyoları zamanında kullanılan kalemlerimi deniyordu çıkar kalem. Günaydın efendim. Aha, ne, ne oldu, oldu? valla bozulduk. Açmadan Allah şu anda ben bozuldum. Yani yüzümüze telefon yani yayına çıkmaya tenezzül etmiyoruz diyor te dinleyicimiz bu düdük sesiyle. Bu da sesiyle. bozuldu Allah aşkına işte. yani zirve zirve yaptı. Programı isterseniz zirvede bırakalım. Kremi ya da son bir dinleyici alalım öyle. Kremonial Krem e, yazmış bize. Cep telefonundan arayıp Kremenuel hanımla görüşmek istemiştim diyenlere görüşüyorsunuz diyorum. Bozulduklarını düşünüyorum demiş. Kremonial arada... kadın mıymış? <gülüyor> Aa, ben onu erkek zannediyordum. Bence şu anda Krem -E hanım bozuldu. Valla bozulmuş olabilir doğru. Bozulmuş olabilir. Çok da doğru yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yasemin ben. Yasemin Aktex. Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Güzel Yasemin, bir bitireceğiz. Son son Umuyoruz. telefon, son ha. kişisiniz bugün yayınımıza aldınız. En bolma, aldınız. en rezil bozulma hikayesini anlatacağım herhalde. Siz birinden kaçıyor musunuz Yasemin Hanım? <gülüyor> Yok yürüyorum. <Yeah. gülüyor> Durdum şimdi. Biraz hani şey adımlarınızı hızlandırdınız galiba. Peşinizde biri olduğunu fark edince. Yok yok postacı yürüyüşü yapıyorum. Ne, nereden da. nereye yürüyorsunuz Yasemin Hanım? Valla OTTÜ'de yürüyorum. <gülüyor> e, <gülüyor> dur. E, bir dur yani. ba banklar falan var OTTÜ'de bir otursanız. O bankla bank. <gülüyor> tamam tamam şurada bir ağaç var. <gülüyor> şurada bir ağaç var? Tamam. Fırmanın tepesinden konuşun, Peşinizdeki de bulamaz sizi. Hem iyi çeker oradan telefon. <gülüyor> Siz bir şeye mi yetişmeye tamam. çalışıyordunuz? Ya yok ben burada şey, tez yazıyorum da söylemesi ayıp ot diye geliyorum. Sabah da beynime kan gitsin diye önce biraz yürüyeyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> ben niye böyle gerçek durumuna düştüm? Estağfurullah canım ne demek ya olur mu? Tez yazıyorsunuz o, siz. Şimdi Ben anlamadım ki Ama şimdi be Beynime kan gitsin falan diye, Amuda kalkarak böyle <gülüyor> falan diye. Çeşit çeşit fotoğraflar ya, var şimdi bizim aklımızda. Yok yok tez fizikler. Varsa dinleyenler bilirler. Yazmamak için her türlü bahane. Evet evet. <gülüyor> Kuzatıyor İnşallah. Önden biraz yürüyeyim dedim. Danışmanınız şey demezsin size. Yalnız pek yürümemişsiniz anlattığım kadarına bucağım. <gülüyor> <gülüyor> hangi bölümde hangi bölümde yapıyorsunuz masterınız doktorunuz? Ya doktor ben ben sürekli bundan bahsediyorum sizin <gülüyor> Daha önce de sevgililer gününde arayıp keseceğim sicanlar falan anlatmıştım buradan hatırlarsınız. falan Sürekli. Biz hiç hatırlamıyoruz. O gün sabah yürüyüşümüzü yapmamıştık. <gülüyor> <gülüyor> hiç yazamamışız kafaya Yasemin'in Hanım. Yasemin Hanım kan hücum etti şu anda. Beyne valla sinirleri bozuldu şu anda. <gülüyor> Hatta o gün o programı dinleyen biriyle onun iki gün sonra tanışmıştım ve kız böyle ben Aa, seni dinledim sesinden tanıdım falan. Hadi canım. Yani daha az bahsetmeyeyim bundan falan diye düşündüm. Ha, siz iyi. canlıları kesiyordunuz değil mi? Yanlış evet yok. işte bir de sevgililer gününde anlatmıştım ben o hikayeyi. Hem de siz galiba hatırladığım kadarıyla sosyoloji bölümünde doktora yapıyordunuz da zevkten canlıları kesiyordunuz doğru mu? Hattınız kadarı birazcık minik kaldı eczacıyım ben ya. Eczacısınız ha. Zevkten kesmiyordunuz o zaman. Yok yok hiç zevkten kesmiyorum. Gayet keyifli kesiyorum. <gülüyor> Buyurun Yasemin Hanım hadi çok çok şey yaptık. Beyninizdeki kan şu anda temposunu da boz. Tem, tempoyu <gülüyor> aldınız <gülüyor> galiba şu anda. Yok yok. Şey, bu olay şeyde ben öğrenciyken gerçekten de hocayla öğrenciyim. İki hmm. sene sonra yirminci yılı da olacak Hacatıfe'de öğrenciliğimde. <gülüyor> <gülüyor> Sinir <gülüyor> bozar, yirmi senelik <gülüyor> öğrencilik bozar. Doğru, evet. Şey, e, Bey tabi de Bahar Şenliğine gitmiştik. Ama ne konseri vardı hatırlamıyorum ama çok eğlenceli, böyle çok kalabalık. E, yüzlerce metrelik böyle şey kuyruğu var. İnsan kuyruğu vardı dolmuşların önünde falan işte bir saat bir buçuk saat dolmuş bekledik. Sonunda bindiğimiz işte bu midibüsler var ya hı hı. hani elli kişilik midir bilmiyorum ama biz iki yüz kişi falan bindik onlardan bir tanesine. Herkes birbirle böyle sıkıştıkış yapış yapış birbirinin anlattığına falan gülüyor. Yandaki muhabbeti ister istemez dinliyorsun ama öyle bir kaynaştık otobüsün içinde. böyle yine işe geldi yani zaten Bahar Şenli'den gidiyoruz. Sonra bir tanesi inmek istiyor, işte böyle kapıya doğru uzanıyor falan ama e, inemiyordu. Ba bana nasıl bir taşkınlık ve zeyzeklik geldiyse o dakikada. <gülüyor> Baya arkadan bir kirlik attı. Hani böyle tam ses, içteki sesle bağırınca da bir ilahi seslilik olur ya bazen durumsuzdurken. <gülüyor> bana kapıdan arka kapıyı açam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama bildiğiniz. <gülüyor> Yani. Ve parmaklarıyla sizi mi gösterdiler? Yok sonra çocuğun bir kapıya uzandı, kapının koluna attık. Ya biliyorsun, kaptanın kapıyı açması mümkün değil. <gülüyor> Kafa ama ne güzel. Kaçmak için indiniz değil mi? Normalde sizin indireceğiniz yer attım. değil. Bu. Attım kendimi ve arkama bakamıyorum. Camdan falan insanlar bana bakıyor. Ben, size... <gülüyor> o zevzikliğin tarzını bile ifade edemiyorum şu anda. O kadar uzak süreci. Kaptanak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle bir de izin bir Peki Yasemin Hanım bu kadar güldük eğlendik. Biraz da ders çalışın şimdi. Doğru. <gülüyor> Hadi tez yazmayın. Yeter yürüdünüz. Mileme kan gitti ama şu anda. Ya. Yasemin Hanım benim gösterinin davetiyesini verelim. Çok gülüyor çünkü o. Evet, vallahi. Ne zamanda gösteriyor? Yani? Yarın. Yarın. Tez var diye bilemedim. Yarın akşam mı? Sekiz yarın buçukta. akşam 8.30'da. Tez yazmayacaksanız. Tamam, bir bakıcımızla konuşalım da. Olmazsa başkasına devrederim ben. Olmazsa bakıcınız gelsin. <gülüyor> o da bakıcınıza <gülüyor> bir jest olsun canım. Tamam peki. Teşekkürler efendim, görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ediyorum. Yasemin Hanım soyadınızı aldık mı? Yasemin Akgürek. iki kişilik davetiniz var. Yarın tatb tatb tatbikat sahnesinde tebrik ederim Saat 20.30'da haberiniz tamam. olsun. Tamam. Görüşmek tamam, üzere efendim. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Yasemin Hanım hoşçakalın. O zaman isterseniz programı yavaş yavaş ne yapsak? Ne yavaş yavaş? vallahi bildiğin en ivedi şekliyle programı bitirmemiz ve dinleyicimizi kazandırmamız lazım. Yasemin Hanım'ı tebrik edelim. Ee, elimizde 75 TL. Ergen günaydın. Hakime Atar. Ee, sen Olmasan Başkası ee, insanlığıyla dövdü. madam gibi madam Çok güzel video dükkanı gibi oldu ya. Hangisini sevdi? Bir daha baştan alalım ya. 75 TL Ergen Günaydın. Hakime Atar. Sen olmasan başkası insanlığıyla döven madam Park bozması. VIP adalı. Ee, <gülüyor> ve tabii ki Yasemin Hanım'ı da kategori dışına aldığımıza göre bunlardan birisini ne yapmamız lazım? Otomatikman. O kadar konuştuk şunu şöyle kaydedin. Bunu böyle ikisi tutuyor benim listemle. Sen senin listeni alabilir miyim? Sen, Sen senin listesi. Ee, VIP Turizm. Evet. Adalar Arası Macera. <gülüyor> VIP ile Adalı aynı zaten. VIP Turizm 2.3 üst, üst üstüste Adalar, Adalar Arası. Arası Macera. Hayır olur mu canım? VIP ve Adalar Arası Macera. Evet aynıymış. Onlar. Aynıymış. Park yeri. Evet. Bir Paris Macerası. Evet. Hakime atar. Evet. Bu tutuyor. 75 TL. Tutuyor. Bu da tutuyor. Ergen Günaydın. Ee, ergen günaydını ben şey diye... ...günaydın diyen mi var diye kaydetmişim. Hmm. Ama oradan sen şey alıntı yapmasın. Ben isimler arasında en be beğendiğimi söyleyeyim mi size? Hı hı. Sen Olmasan Başkası. Çok güzel romantik komedi gibi geldi. O zaman kahvaltısı neden? Candan Çulha Hanım. Candan Hanım tebrik ediyoruz. Kahvaltı hazır. İyileşir iyileşmez. O zaman hemen... H hemen pizzacıya. Ee, Pepper jam'e bekliyoruz sizi. İki kişilik yemek kazandınız. çok ailesi olarak. Arkadaşlarımız ee, sizi arayacaklar en ayrıntılı bir şekilde bilgilendirecekler. Yalnız Fahic senin doğalgaz e, maceran yarım kaldı. Doğalgaz değil onu, ben daha önce iki maceran vardı iki onu maceran anlatamadım ya. Onu artık Aa, artık başka güzel, zamana yani. Toparlayalım onu Aa. haftaya şey yapalım olur mu? O zaman güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinizi sevgiyle dinleyiciler. Pazartesi sabahı buluşma dileğiyle. olacak Mozzarella, salsa e pasione. Allora, Pepper jam. Gerçek İtalyan pizzası Pepper jam gourmet Pizza dayanır. Pepper Jam gourmet Pizza Tavros Alışveriş Merkezinde. Buon appetito a tutti. Mua.